Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 2 Temmuz 2020 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız ve bugün bir konuğumuz var. Çoklu Baro konusuna bugün biraz farklı perspektiflerden bakacağız. Aynur Hanım konuğumuzu tanıtıyor şimdi. Evet merhabalar herkese iyi günler diliyorum. Ee, yine çok e, ayrıntılı baro sorunlarına dalacağımız için mutlaka unuturuz diye bir korkum var. Bugün 2 Temmuz, e, 93 yılından sonra tam 17 yılı geçti. E, Sivas katliamını e, anmadan, üzüntülerimizi dile getirmeden programa başlamak lazım diye düşünüyorum. E, i̇nşallah e, ortaya çıkmayan bir şey varsa ki var. Onların ortaya çıkması için Türkiye'de hukuki araştırmalar yapılır ve gerçekler tam olarak ortaya çıkar. Belki acılar biraz daha fazla diner. Bu anımsatmayı yaptıktan sonra konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, hoş Hanım, geldiniz İdil Hanım. Hoş bulduk. <gülüyor> Sayın İdil Elveriş. Ee, İdil Hanım aslında bir hukukçu ama siyaset bilimi doktorası yapmış bir hukukçu. Biraz müsaadeniz olursa İdil Hanım sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Ee, tanıyanlar var muhakkak ama e, siz e, İstanbul Barosu'nun üyesisiniz e, ama e, aynı zamanda New York Barosu'na da kayıtlıydınız bir dönem diyebiliyorum. Hala devam ediyor mu o kaydınız? Onu siz söylersiniz. E, ama New York'un dışında Kosova'da, İngiltere'de e, hukuki danışmanlıklar yaptığınızı, insan hakları sorunlarıyla ilgilendiğinizi biliyorum. Yine avukatlık, e, barolar, barolar birliği, e, genel siyaset yapma ile meslek siyaseti yapma arasındaki fark nedir? Barolar birliği ile devlet kurumları arasındaki ilişkiler nedir? Adalete erişim Türkiye'de nasıl olmaktadır? Adli yardım kaliteli midir? İnsanlar avukatlardan nitelikli hizmetler alıyor mu gibi pek çok konuyu kendisine dert etmiş bir akademisyensiniz. Size en son 2018 yılındaki İstanbul Barosu seçimleriyle ilgili Sayın Seda Kalemli ortak yazdığımız makaleden dolayı tekrar baroyla olan ilginizi gördük. Çok değerli gözlemleriniz vardı orada. Ankara Barosu Dergisi'nde de yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, dolayısıyla seçimleri de yakından izleyen, grupların nasıl kurulduğunu, nasıl evrime uğradığını, neler söylediğini de çok yakından bilen birisiniz. Özellikle devlet ve barolar birliği ilişkilerini e, siyaseten sosyolojik olarak değerlendirmiş, tarihsel olarak değerlendirmiş birisiniz. O yüzden size sadece hukukçu olarak değil, bir siyaset bilimci olarak bugün konuk etmek istedik. Tekrar hoş geldiniz. E, şimdi e, Cahit Özkan e, bu e, biliyorsunuz gündemde bir avukatlık kanunu değiştirmeye yönelik teklif var. Nihayet teklif olarak sunuldu bu hafta meclise. Ama bir iki aydır teklif olmadığı halde tartışılıyordu ve bunun yazarı, mimarı olan ve grup başkan vekili olarak da e, meclise bu teklifi sunan e, aslında kendisi de bir avukat olan Cahit Özkan e, avukatlar barolar siyaset yapıyor dedi eleştirisini gündeme getirirken yine e, aynı şekilde Gülent Turan da aynı şeyi söyledi ben öyle başlamak isterim e, mesleklerle ilgili anayasal düzenlemelerimiz nelerdir Baro nasıl bir meslektir? E, barocular, avukatlar siyaset yapmalı mı? E, siz ne söylemek istersiniz? Buyurun efendim söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir e, tanıtım oldu. Bir düzeltme yapayım. New York parasına hala üyeyim. Ama New York <gülüyor> tamam. parası üyeliğini e, askıya aldım diyelim. Kaç biliyorum ben. Evet <gülüyor> inşallah geri dönmek üzere. Çok mutlu e, Evet şimdi e, aslında şuradan başlamak lazım. Evet bir e, Türkiye'deki e, barolara ve barolar dışındaki seçilmiş bir takım e, meslek örgütlerine anayasal statü veren yapıdan başlamak lazım. Çünkü bu yapı aslında bize siyaseten bir şeyler söylüyor ve aslında e, siyaset yapmakla ve baroların siyaset yapmasıyla ilgili de e, bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla izin verirseniz ben buradan başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi Buyurun. Türkiye'deki, yani siyaset bilimi literatürüne göre Türkiye'deki menfaat grubu yapısı korporatist olarak ya da hibrit olarak tanımlanabilir. Yani bir korporatist taraf var, şimdi açıklayacağım ne demekti. De. Bir yandan da bir takım derneklerin, vakıfların olduğu bir menfaat grubu yapısı var. Şimdi korporatist demek, şu demek aslında belirli meslek gruplarının ya da belirli grupların ee, o konuda hükümet politika belirlerken hükümetle işbirliği halinde ortak olarak çalışması ve birlikte politika alanları belirlenmesi böylece toplumsal çatışmanın önlenerek belirli bir istikrar sağlanması. Bu e, ortaklaşa çalışma zaman zaman olabilir, sürekli olabilir, ad hoc olabilir e, vesaire vesaire. Ama temel fikir bu. Şimdi biz Türkiye'deki e, yapıya baktığımızda belirli meslek gruplarına işte bunun içerisinde mühendis mimarlar var, doktorlar var, eczacılar, veteriner, diş hekimleri var. Ama aynı zamanda meslek olarak niteleyemeyeceğimiz neden onu da açıklayabilirim. E, tarım, küçük esnaf, ticaret ve sanayi erbabları da var. Noterleri de unutmayalım. E, barolarda e, anayasal bir e, statü verilerek devletin içerisine e, alınmış Meslek örgütleri. Şimdi ve dediğim gibi burada amaç aslında herkesin kendi politika alanında e, devletle birlikte çalışarak e, çatışmasız e, bir politika belirlenmesi e, ilişkisi içerisinde olması. Fakat bizde bu yapı var ama ortada uygulamaya baktığınızda birlikte bir politika belirlenmesi falan söz konusu değil. Çünkü bizde devlet geleneği kimseyle güç paylaşan bir yapıda değil. Monist diyoruz buna yani daha tekilci. Tek Dolayısıyla bir kere buradan e, filizlenen e, bir çatışma var. Yani 12 Eylül Anayasası yapıldığı zaman oraya konmuş olan e, bu yapıların uygulamada e, işlemediğini görüyoruz. Yani bu sadece barolara mahsus bir durum da değil. Serbest mesleklerin birçoğu ile hükümetin aslında e, çatışmalı bir ilişkisi olduğunu görüyorsunuz. Diğer yandan korporatist yapılarda genelde emek sınıfı temsil edilir. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda işçilerin emek sınıfının da bu yapının içerisinde olmadığını görüyorsunuz. Bunun böyle olmasının sebebi de ekonomik değil, siyasi. Tabii ki bu yapının içerisinde baronun olması da siyasi. Bu Türkiye'ye mahsus bu durum. Neden? Çünkü bu ülkede en başından itibaren hukukun, ses. hukukçuların... Hayır... Ben duyuyorum sizi. Siz duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Tamam. Normalde korporatist yapıların içerisinde başka ülkelere baktığımızda emek sektörünün, işçilerin burada olduğunu işçilerin, işverenlerin devletle birlikte oturarak politikalar belirlediğini görüyorsunuz. Biz de bu sistemin içerisinde dışarıda tutulan en tipik kesim başka ülkelerde görülmesine rağmen emek kesimi, işçi kesimi bunun da tabii ekonomik değil siyasal nedenleri var. Aynı zamanda bu yapıda baronun olmasının da siyasal nedenleri var. Türkiye'ye mahsus bir durum söz konusu. O da nedir? Bu ülkede cumhuriyetin, hukukun, e, hukukçuların taşıdığı e, bir misyon içermesi. Yani bu ülkede devrimler hukuk eliyle yapıldı. Her şey için bir kanun çıkartılarak ve bunların yerleşmesi, kökleşmesi, işte topluma yayılmasında hukukçuların üstlendiği e, bir misyon söz konusu oldu. Dolayısıyla bu yani e, bu yapıya baktığınızda bunun zaten siyasal bir misyonla e, bezeli olduğunu e, görüyorsunuz. Diğer yandan e, demin ifade ettim e, mes bir mesleği meslek yapan yani söz gelimi bakkallık, öğretmenlik ya da banka memurluğundan ayıran şey bir meslek örgütü etrafında toplanmak, yani bu tıpçılar için de söz konusu, bizler için de, hukukçular için de söz konusu. Ne demek? Yani bir mesleği o şekilde icra ediyorsunuz, mesleki bir temsil yapınız var. O mesleki temsil yapısına zorunlu üye oluyorsunuz, bunun karşılığında o mesleki yapıya bir takım e, kamu olacakları e, tahsil usulüyle tahsil edilebilen, ücretler, yıllık aidatlar vesaire ödüyorsunuz. Bunun karşılığında o meslek kendi kendini yönetiyor. Sizin alabileceğiniz asgari ücretleri belirliyor. Sizin disiplin işlemlerinizi yapıyor. Sizinle ilgili mesleki bir takım şeyleri düzenliyor. Dediğim gibi bu her iş kolu için böyle olan bir şey değil. Ve bir mesleği meslek yapan bu yapılar aslında siyasi temsil yapıları değildir. Yani her ne kadar baronun ve diğer meslek örgütlerinin anayasal bir çerçeveyle anayasada yer alması bir siyasal tercih ise de meslek özelinde, meslek üzerinden kendinizi temsil ettiğiniz bir yapının içerisinde olmanız hep herkesin farklı siyasal düşünceleri olsa bile siyasal bazlı bir temsil yapısı değil, mesleki bazlı bir temsil yapısı. Bu nedenle siyasi farklılıklar biz siyasal gruplara yansıtırken mesleki farklılıkları o mesleğe e, yansıtmıyoruz aslında yani ya da yansıtmayacağımızı düşünüyoruz. Mesleki temsili e, meslek üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de korporatizm, devletin bu tekçi geleneğinden ötürü ne tıpçılarla ne mühendislerle ne avukatlarla oturup onların alanlarında bir politika belirleme gibi bir geleneğe sahip değil. Ama onun ötesinde yani bu sadece devletten kaynaklanan bir şey de değil. Bütün dünyada e, meslek örgütlerinden e, kaynaklanan bazı meselelerin e, Türkiye'de de yaşandığını ve e, bu korporatizmdeki rolü o, e, meslek örgütünün de oynayamamasının sebep olduğunu biliyoruz. Nedir bu? Bir kere e, meslek örgütleri eskiden çok daha homojen yapılardı. Türkiye'yi düşünelim örneğin 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'de iki tane hukuk fakültesi vardı. İstanbul ve Ankara. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara hukuk fakültelerinde yetişen, belirli bir geleneği temsil eden bir homojen bir yapı söz konusuydu. Zaten kaç kişi çocuğunu Anadolu'dan da olsa, İstanbul'a, Ankara'ya okumaya gönderebiliyordu. Göndere Dolayısıyla bu mesleğin içerisinde belirli bir çevreden, belirli bir kültürden, belirli bir homojenlikten gelen ve mesleğin içerisinde de o şekilde sosyalleşen bir kimlik vardı. Fakat Türkiye'de ve bütün dünyada tabii ki yüksek öğrenimin yaygınlaşmasıyla birçok yerde hukuk fakültesinin açılmasıyla hukukçu sayısının arttığını görüyoruz. Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi de hukuk fakültelerinin çeşitlenmesi, oraya giden insanların çeşitlenmesi ve bu insanların toplumsal çeşitliliğinin mesleğe yansıması. Kısaca meslek de artık o homojen, kendi içerisinde devşirdiği, sosyalleştirdiği bir kitleden oluşmuyor. Çok çok farklı, çok çok değişen, dönüşen toplumda gördüğümüz bütün kültürel ve sosyal çeşitliliği içerisine alan bir yapıdan oluşuyor. Bu durumda da e, bu, bu kişilerin hepsini sadece meslek üzerinden e, temsil edilen bir yapının içerisinde olması daha zor bir e, hale geliyor. E, bir, bir diğer e, husus da şöyle bir şey yine Türkiye'ye mahsus e, şeylerden bir tanesi şimdi Barolar aslında koruyucu birer menfaat grubudurlar. Yani avukatların e, menfaatlerini ki bundan ekonomik menfaati kastetmiyorum sadece. Avukatların menfaatlerini korumak için kurulmuş kuruluşlardır. Ama e, baroların aynı zamanda özellikle tekrar Türkiye'deki tarihsel e, rolleri nedeniyle aynı zamanda İkincil bir rolleri de olduğunu görüyorsunuz. Yani aynı bir sivil toplum kuruluşu gibi bir düşünce ve bir fikir birliği ya da ideallerini temsil eden, onları savunan, savunmacı bir yanları olduğunu da görüyorsunuz. Nitekim baroların avukatlık kanunu, özür dilerim, eklenmiş olan insan haklarını savunmak, hukuk devletini savunmak gibi şeyler aslında baroların bu ikili rolüne işaret ediyor. Yani sadece avukatlık mesleğini geliştirmek, korumak vesaireyle ilgili bir fonksiyon değil. Tabii ki de öncü, öncülü o. Ama bu ikili rolünde e, Türkiye'de olduğunu görüyorsunuz. Tabii bunun bir başka sonucu da e, STK gibi davranma e, diye düşünülebilir. E, ne demek o? Yani bir fikrin savunuculuğunu yapma devlete topluma birçok kişiye karşı dolayısıyla siz bir yandan aslında e, devletle güya işbirliği içerisinde hukuk alanında bir şeyler yapacaksınız ama devlet sizinle o yetkiyi o gücü paylaşmadığı için bu korporatist yapıda boşa düşüyorsunuz diğer yandan mesleğinizdeki o homojenliği e, kaybettiğiniz için yani e, heterojen bir yapıyı temsil etmenin zorluklarını yaşıyorsunuz. Diğer yandan da e, hem koruyucu bir menfaat grubusunuz ama aynı zamanda savunduğunuz bir takım ilkeler, değerler var ve o da sizi e, devletle e, belirli bir e, çatışmaya itiyor. Dolayısıyla baroların Türkiye'de aslında bu yapının içerisinde e, ikircikli, üçürcüklü diyelim hatta özel bir statüsü olduğunu e, ama toplumsal bir takım değişmelerle de bir takım çatışmaların içerisine e, sürüklendiğini görüyorsunuz. Son bir nokta belki şunu da vurgulamak lazım. Türkiye'de avukatlığın kamu hizmeti olma kısmı çok öne çıkartılıyor. Evet. Ama avukatlık aynı zamanda serbest bir meslek. Bu ne demek? Bir tanesi devleti gerektirirken yani daha çok devleti öncelerken diğeri devletten uzak durmayı, ondan bağımsızlığı gerektiriyor. Ve bizde şöyle bir anlayış da var. Yani bir şey kamu hizmeti olduğunda sanki siz devlet memurusunuz. Bir kamu hizmeti illa kamu görevlisi eliyle e, görülmek zorunda değil, kamusal bir yanı olan ama aynı zamanda piyasadan kendisini geliştirmesi gereken bir meslekten bahsediyoruz. Avukatlıktan bahsettiğimiz zaman. Dolayısıyla bütün bu unsurlar bir araya eklendiğinde aslında bu anayasadaki yapının kendi içerisinde toplumsal değişim dönüşümle çok büyük bir çatışma potansiyeli barındırdığını görebiliriz. Şimdilik burada bırakayım oradan İdil devam Hanım, edelim. İdil Hanım ben... Hemen bir soru sorabilir miyim? Tabii ki lütfen. Dediniz ki e, anayasadaki bu o, düzenlemeyle aslında e, kooperatif bir e, yapılanma devlet içinde e, barolar e, yer alıyor. E, ve barolar aslında bir meslek örgütü. Yani avukatların meslek örgütü. Ama e, özellikle e, 76. madde, 95. maddenin 21. fıkrasındaki işte insan haklarını, hukuk devletini savunmak ve insan haklarının işlevle, işlerlik kazanması konusunda çaba harcamak yönüyle bir anlamda da sivil toplum e, örgütü e, fonksiyonlarını icra ediyorlar dediniz. Bir de biliyorsunuz yine bu 76 ve 95. maddelerin, 1136 sayılı avukatlık yasasına eklendiği 2001 tarihli değişiklikte birinci maddede de bir tanım var. Birinci maddedeki tanımda avukat yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder diyor. Birinci bu. İkincisi yine Türk Ceza Kanunu'nda 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nda beşinci maddede kamu görevlileri e, e, sıralanırken avukatlar 5. madde içinde yargı mensubu olarak kabul ediliyor. Şimdi hem avukatlık yasasına eklenilen bu 1. E, maddedeki tanımlama hem Türk Ceza Kanunu'ndaki bu 5. maddedeki tanımlamaya baktığımız zaman e, ve sizin de söylediğiniz gibi avukatların aslında bir kamu görevlisi olmadığını ama sonuçta yaptıkları işin bir kamu hizmeti olduğunu da ifade ettiniz ki Türkiye'de bu teorik olarak çok tartışıldı. Kamu görevlisi olmayanlar da kamu hizmeti yapabilir. Şimdi birinci madde çerçevesinde yargının kurucu unsurlarından biri yani iddia, savunma ve sonunda sentez e, hükme varacak yargıç e, mekanizması içinde avukatlar e, savunmayı, bir anlamda saç ayağının önemli bir ayağını serbest bir meslek sahibi olaraktan temsil ediyorlar. Bu bakımdan baktığımızda siyaset e, politikası açısından, devletin yapılanması açısından nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şimdi şöyle STK gibi dedim ama STK değil. Çünkü sivil değil. Yani Hı. devlet eliyle kurulmuş bir şey e, sivil değildir. Dolayısıyla orada e, zaten sıkıntı orada siz devletten bir meşruiyet derce ediyorsunuz kendinize bir meşruiyet alıyorsunuz ama aslında e, buradan aldığınız meşruiyeti bir sivil toplum örgütü gibi e, devlete karşı e, iddia eder hale geliyorsunuz. Şunu yaptınız, yaptınız, bu olmadı, bu şöyledir, bu böyledir ve bunu sadece sivil toplum kuruluşu gibi bir fikir, bir ideal bir düşünce savunarak da yapmıyorsunuz tabii ki. Aynı zamanda sizin işare ettiğiniz gibi e, savunma ayağı üzerinden de yani yargılamanın içerisinde bir süce olarak da yapıyorsunuz ama burada şunu da belirtmem lazım. Teşekkür ederim aslında bu soruyu sorduğunuz için. Türkiye'de avukatlık mesleği ceza hukuku alanına sıkıştırılıyor. Ama bu mesleğin içerisinde e, ceza avukatlığı hiç yapmayan, cezayı en son e, üniversitede işte mezun olurken gören, e, tamamen sözleşmesel ya da sadece hukuki e, sözleşme e, ilişkisinin dışında danışmanlık vererek mesleği idraa eden çok büyük bir kesim var. Ve e, anayasadaki ve avukatlık kanunundaki e, bu tanımlar aslında mesleğin sivil ayağını e, hukuk alanında icra eden birçok kişiyi içerisine kapsamıyor ve mesleği de aynı zamanda ceza hukuku alan e, ceza hukuklu odaklı bir yerden e, değerlendiriyor. Oysa biz bugün hukukun daha önce girmediği o kadar çok yeni alandan bahsediyoruz ki kişisel verilerin korunmasından, e, tüketiciye, çevreye, e, kadına karşı şiddete, yani bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce bu, bunların adı bu değildi. Bunlar bu şekilde dile gelmiyordu. Dolayısıyla bu yeni yeni alanlara giren, bu yeni yeni alanlarda çalışan, Ceza avukatlığıyla hiç ilişkisi olmayan, sözleşme yazan, e, ticari mahkemelerde e, mesleğini icra eden ya da hiç mahkemeye gitmeyen, tamamen danışmanlık işi yapan e, birçok kişi var. Ve biz aslında belki avukatlıkla ilgili şeyleri düşünürken mesleğin e, sadece savunmaya sıkışmış yanı değil, bu taraflarını da insanların adalete erişimini sağlayan işte aile hukukuyla uğraşan kişileri de düşünerek belki de bir yeniden tanımlama ihtiyacı içerisinde e, olmalıyız diye düşünüyorum. Ama maalesef Türkiye'de e, yargıda bile yani dile getirdiğiniz birinci maddede bile e, e, avukatlara eşit davranmayan, onları e, kendi meslektaşı gibi görmeyen e, bir e, yargı kültürü var. Ve bu yeni bir şey de değil. E, ben doktora tezimi yazarken e, çok görmüştüm. E, e, şeyin, adiyenin gelini, üvey evlat vesaire gibi e, durumu bu şekilde tanımlayan bir sürü e, baro başkanı olmuştu. Dolayısıyla... E, bu, bu tanımı genişletmek ve gerektiğini, e, vatandaşların adalete erişimini sağlayan e, aktörler e, vurgusunu da yapmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ben bir soru daha ilave etmek istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen. Şimdi dediniz ki sizin e, STK değil ama STK gibi çalışması nedeniyle ya e, devlette çatışıyor. Şimdi aslında yargının kurucu unsuru olarak kabul eder ise kısmen yani çoğunlukla ceza davalarında e, hatta diğer kamusal nitelikli davalarda yani bireyler arasındaki özel uyuşmazlıkları çözen bir avukatlık faaliyeti dışında. Şimdi devletin en çatasını kuran anayasada hukuk devleti diyor. Şimdi hukuk devleti içinde yürütme, yasama ve yargı faaliyetleri var ve aslında bu yani ilk e, e, bu düşünce ortaya çıktığından itibaren evet birbirinden bağımsız ama birbirleriyle uyum içinde olacak. E, yani yasamanın e, yanlış yaptığı bir hukuki normu Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki yani bu e, parlamentonun düzenlediği bu yasa ya da kanun hükmünde kararname anayasal düzenlemeye yani devletin temel yapılanmasına uygun değil veya bu işte bizim ulusal üstü sözleşmelerle bağlı bulunduğumuz hukuk sistemine uygun değil bu e, kanunu ya da kanun hükmünde kararnameyi düzeltin diyor. Ya da Yürütmenin bir faaliyetini yargı diyor ki hayır bu hukuka uygun değil, evrensel kurallara uygun değil, anayasaya uygun değil diyor. Bu çalışma ve bu faaliyet içinde avukat zaten bana göre avukatlık kanununun birinci maddesindeki 2001 yılında eklenen bu düzenleme. Evet yani 2001 yılında avukatlık yasasının birinci maddesinde avukatın tanımı ile ilgili yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder düzenlemesi. E, 76. maddede hukuk devletini ve insan haklarını savunur barolar. 95. maddenin 21. maddesinde baro yönetim kurullarına aynı görevi veriyor. Aslında 2001 yılında avukatlık yasasında yapılan bu düzenlemeler olmasa bile avukat veya barolar e, anayasal düzenleme çerçevesinde hukuk devletini İnsan haklarını savunmak ve dolayısıyla devletin hukuk devleti ilkeleri içerisinde, demokratik bir toplum e, e, tanımı içerisinde yer almasını sağlayacak etkinlikleri yapmak ve de eksiklikleri tamamlamak zorunda değil mi? Bu böyle bir işlevi, fonksiyonu hatta yükümlülüğü yok mu diye düşünüyorum. Meslekler... Belirli konular için uğraşırlar. Yani bunların ana amacı, ikincil amacı, üçüncül amacı olabilir. Şimdi avukatlığın birincil amacı bir temsil fonksiyonudur. Yani siz bir kişiyi temsilen oradasınız. Önceliğiniz temsil ettiğiniz kişidir, müvekkilinizdir. Bence ikincil amaç... Yani müvekkilinizin aleyhine sizin ulu ülkenizin lehine bir şey yapmanız söz konusu değildir. Çünkü size sizi vekil kılan kişi adına hareket ediyorsunuz. Onun menfaatini koruyorsunuz. Dolayısıyla sorunuzu ben şöyle cevaplarım. Yani bu ikincil bir şey tabii ki de e, avukatlar adaletin e, vesaire e, gerçekleşmesi için uğraşırlar ama bunu yapacakları e, öncelikle bir müvekkillerinin olması lazım. Yani bir temsil fonksiyonu üzerinden yaparlar ve bazen müvekkiliniz size der ki ya anladım e, sen yeni bir içtihat yaratmak istiyorsun çığır açmak istiyorsun buradan zorlamak istiyorsun ama ben istemiyorum istemiyorum yapma bunu der ve siz de müvekkilinizin verdiği talimat doğrultusunda hareket etmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bence avukatların öncelikli görevi temsildir. Ondan sonra yaptığınız fonksiyonu etik bir şekilde, düzgün bir şekilde yapmanızla dolaylı olarak bunu yerine getirirsiniz. Ama siz bir sonuçta temsilcisiniz, siz yargıç değilsiniz, siz savcı değilsiniz. Ee, onun dışında tekrar e, bahsettiğim sivil alana dönersek, siz zaten ilişkilerin, şirketler bakımından, kişiler bakımından yazdığınız sözleşmeler bakımından bu güvencesi içerisinde yapılıyor olmasını yargıyı bulaştırmadan da sağlayabilirsiniz. Yani bir hukukilik kültürünü siz e, yargının içerisinde olmadan da yapabilirsiniz. Bence mesleğe birazcık da buralardan bakmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de e, son 20 yılda gerçekleşmiş e, kurumsallaşma büyük şirketlerin özellikle e, kurumsallaşması anlamında ticari alanda bu hukuk farkındalığını hakları takip etmeyi, hakları isteme kültürünün çok değiştiğini, dönüştüğünü düşünüyorum. Yani sivil toplumlar bakımından da bu böyle. Sivil toplum kuruluşları bize geliyorlardı, diyorlardı ki ben Milb Üniversitesi'nde pro bono ağını yönetirken kanun değişmiş, kişisel veriler koruma kanunu çıkmış. Bununla ilgili bizim sivil toplum kuruluşları olarak ne yapmamız lazım? Biz de onlara bu konuyla çalışan hukuk bürolarından eğitim veriyorduk. Dolayısıyla bence insanların hukuk farkındalığını, hukuku istemesini çeşitli alanlara yaymak, bunu sadece yargının içerisinde zaten ağır aksak işleyen bir düzende olmaması üzerinden başka başka alanlardan beslenmesini sağlamak lazım ve bu zaten kendiliğinden de toplumun değişip dönüşmesiyle e, meydana gelen bir şey oluyor ve bunun da çok daha e, sağlıklı, çok daha kılcal damarlara nüfuz eden bir gelişme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi elimizde bir müzik arası verdikten sonra elimizdeki kanun teklifi üzerine de e, konuşacağız ama ondan önce dünyada neler olmuş kısa da olsa bize onlardan da bahsederseniz çok sevineceğim ama ben kendi fikrimi çok kısaca söyleyeyim sizin zamanınızı çalmadan. Birinci maddenin düzenlenmesiyle ilgili bir sıkıntı var dediğiniz gibi savunmayı öne çıkarıp danışmanlığı dile getirmeyince avukatlık sadece toplumsal savunma makamı gibi algılanıyor. Halbuki kanunun 35. maddesinde sizin dediğimiz saydığınız aydınlatma ile ilgili yükümü, önleyicilik hiç uyuşmazlık çıkmadan uyuşmazlığı gerektirmeyen şekilde tarafları aydınlatıp e, ilişkileri düzenlemeye yönelik bir yaklaşım ve bu zaten ikinci maddesinde tanımlanıyor. Ben kısaca şunu söyleyeceğim kendi fikrim olarak, korporatist olması e, avukatı değil, avukatlığı öne çıkarmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Aslında her şeyi yapan avukat ama avukatlık öne çıkarılıp üzerine baronun e, avukatı korumasıyla ilgili bir düzenleme getirilince ve sıralamadaki bu yaklaşım ve seçimleri hep... E, savunma avukatlarının bugüne kadar belirlemiş olması bu o, temsildeki sorunu yani avukatların barodaki temsili sorununu beraberinde getiriyor belki. O yüzden müsaadenizle minik de olsa bir müzik arası verelim e, sayın hocam. Sonrasında siz hem bu o, noktadaki fikirlerinizi tekrar dile getirmek hem de örneğin Amerika'da ne olmuş, e, kıta Avrupa'sında ne olmuş, orada Avukatlık nasıl gelişmiş? Çünkü Türkiye'de çok kısa bir tarihi var aslında avukatlığın. Evet. E, sonrasında da bu teklif acaba bu dünya tarihi içindeki gelişmelere ve Türkiye'deki gelişmelere e, ne kadar uyuyor? Neler söylemek istersiniz? E, o şekilde sözü size verelim. Müsaadenizle isterseniz bir müzik arası verelim. Olur mu Bahri abi? Tabii ki. Dinliyoruz o zaman. 94.9 hukuk güvenliğinde bugün e, konuğumuz, meslektaşımız Avukat İdil Elveriş ile baruları, baruların e, sosyolojik, siyasal yapısını e, konuşuyoruz. E, evet, e, İdil Hanım'a e, Aynur Hanım'ın e, müzik arasından önce sorduğu sorularla söz verelim ve o bizi bilgilendirmesini rica edelim. Ee, çok teşekkürler. Şimdi aslında baroların kuruluşu birçok ülkede aynı çizgiyi izlemedi. Ee, unutmayalım meslekler aynı zamanda siyasal bir e, projenin e, ürünüler ve her ülkede mesleklerin devletle ilişkisi e, aynı şekilde olmuyor. Dedik ki Türkiye'de mesela yargının içerisinde devletin içerisinde kendisine e, bir yer buldu. Bunun tarihsel bir takım sebepleri var dedik ama bunun değiştiğinden, dönüştüğünden e, başka toplumsal alanlara açılma ihtiyacından vesaire bahsettik. Şimdi baktığınızda aslında e, iki türlü e, kurulduğunu görüyorsunuz baroların. Bir tanesi e, şimdi New York Barosuna üyesinden diye için e, oradan veriyorum gibi düşünmeyin ama e, şundan dolayı e, Amerika'dan örnek veriyorum. Amerika dünyanın en büyük hukuk piyasalarından bir tanesi. 2 milyondan fazla avukatı var. Dolayısıyla 2 milyon avukatın olduğu bir yerde meydana gelen şeyler e, bütün dünyayı e, çok etkiliyor. Hem regülasyon anlamında hem de başka anlamlarda. Yani dünyanın en büyük avukat piyasası diyelim. Ve oraya baktığınızda aslında 19. yüzyılın sonuna doğru ilk defa New York City'de e, ortaya çıktığını görüyorsunuz bir Baro kuruluşunun ama bu bir gönüllü baro yani adına baro diyor İngilizce'deki bar association denmesinden dolayı ama bu bir devlet eliyle kurulan böyle bir kuruluş değil tamamen gönüllü bir kuruluş ve buranın e, bu oluşumun New York'ta ortaya çıkmasını da ben çok anlamlı buluyorum çünkü avukatlık faaliyeti kalabalık yerlerde ticaretin insanların iş yapılmasının yoğun olduğu yerlerde özellikle çok görülen, çok artan bir faaliyettir. Nitekim bugün şimdi Türkiye'ye baktığınızda 31.12.2019 2019 tarihli sayılara baktığımda Türkiye'nin en çok ticaret olan Üç şehri hepimizin bildiği işte İstanbul, Ankara, İzmir ama onun yanında Antalya, Bursa, Adana gibi yerlerde de çok avukat olduğunu, çok ticari faaliyetin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla ilk defa New York'ta kurulmuş Gönüllü bir şekilde kurulmuş, birçok bugün baro kuruluşundan beklediğimiz hedeflerle kurulmuş. Ama ne olmuş? Gönüllülük başarıyı getirmemiş. Neden? Çünkü avukatların ekonomik güçleri, bir takım ülkeleri paylaşsalar bile eşit değil. Dolayısıyla kuruluşun yerine getirebilmesi için, e, yola çıkmış olduğu hedefleri e, parasal kaynakla destekleyebilecek bir yapının içerisinde olamamışlar. Sürekli değişen üyeler, işte maddi gücü azalan üyeler vesaire, Bu bir kaynak kaybı, maddi kaynak kaybı yaratmış. Görevler yapılamaz hale gelmiş. Ve nitekim e, Kanada'dan bir örnekle e, Amerika'nın da e, zorunlu üyelik modeline doğru e, geçtiğini zaman içerisinde görüyoruz ki bu Amerika için çok çok önemli bir şey. Çünkü Amerika'da her tür devlet müdahalesine hele böyle bir şeyi zorunlu kılmasına, zorunlu üyelik, onu ödeyeceksin falan. Bizdeki gibi böyle devlet zoruyla bir şeylerin yapıldığı bir kültür değil orası. Çok çok böyle ihtiyatla yaklaşılan aman bize gelmesinler, aman bize yaklaşmasınlar. Devlet hiçbir şeye karışmasın mentalitesinin çok hakim olduğu bir yerde bile böyle bir yaklaşıma gidildiğinden yani bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir oluşum olduğundan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'ya geldiğinizde dedim ya mesleklerin meydana gelmesi aslında çok siyasal süreçlerle ilgili. Amerika insanların bir araya gelerek yapılar kurdukları dernekler vesaireler çok gelişmiş olduğu bir şey. Yani bunu Alexis de Tocqueville bile söylüyor daha kaçıncı yüzyılda. Avrupa'da ise çok daha farklı bir yapıyla karşı karşıyasınız. Mesela Almanya'da New York Barosu'nun kurulduğu dönemlerde daha ortada Almanya yok. Almanya böyle küçük prensliklerden falan oluşuyor. Yani siyasal bütünleşmesini bir mesleği kurarak onunla bir ilişkisini kurabilecek Konumda değil. Hatta Kara Avrupa'sında avukatlara şüpheyle bakılıyor. Neden? Çünkü 1848-1849 devrimlerinde hukukçular rol oynamışlar. Biz biliyoruz ki birçok devrimci kişiliğin, birçok tarihsel, siyasal olayın içerisinde avukatlar zaten var. Meslekleri gereği varlar ama aynı zamanda e, tarihsel bir rol almadan dolayı da devrimleri… 1789'da da var değil mi? Yani. 1789'u çok fazla bilmiyorum ama bugün mesela devrim tarihlerine baktığınızda işte Küba devriminden başka şeyleri hepsinin avukat kökenli olduğunu, çoğunun avukat kökenli olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla hukukçuların zaten mesleklerinde kullandıkları ve siyasette işlerine yarayan bir sürü mesleki becerileri var. işte hitaptı, tartışmaydı vesaireydi gibi. Dolayısıyla mesleki olarak da bu onları oralara götürüyor. Sonuç olarak bu oynadıkları e, rollerden dolayı devletlerin şüphesini çekiyorlar. Yani ne yapacak bu avukatlar şimdi bir araya gelecekler devrim mi yapacaklar falan gibi e, bir anlayışla e, bakıldığını. Evet yani Kara Avrupa'sında bunu görüyorsunuz ve nitekim o nedenle de kontrol etmek istiyor. Bu avukatların sayısı belirli olsun. Numerus, clausus ilkesi olsun. Bunlar okullarında ne öğretecekler biz onlara bakalım. Ee, bakalım bu mefredatın içerisinde öyle fikirler olmasın falan gibi yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Almanya'da da nitekim e, bu böyle olmuş. Bu... E, daha sonra e, baktığınızda e, ve bir tabii şu da çok önemli. Şimdi Anglo-Sakson kültürüyle e, Kara Avrupası kültürü şu açıdan da çok farklı. Şimdi dediniz ya siz mesela yargı devletin içerisinde yer alıyor falan. Şimdi Amerika'da böyle bir şey bu böyle görülmez. Yani hukuk sadece devletten e, gelen bir şey değildir. Toplumdan da gelen bir şeydir. Halbuki e, Kara Avrupası'nda hukuk devletten gelen bir şey olarak daha fazla görülme eğilimdedir. E, bu da tabii e, devletlerin meslek ki e, mesleği e, kurulmasını desteklemesini, mesleği regüle etmesini kökünden etkileyen şeyler oluyor. Bugün Almanya'ya baktığımızda hala Baros sınavı bu gibi diyebileceğimiz şeylerin adının devlet sınavı olduğunu görüyorsunuz. Yani devletin yaptığı bir sınavla mesleğin içerisine giriyorsunuz. Bağımsızlık meselesi ayrı. Bir de şu var başka ülkelerde. Bu da çok karıştırılıyor. Mesela e, İngiltere'de de iki ayrı baro var deniyor. Evet ama İngiltere'de Meslek zaten dava vekilliği ve danışmanlık diye iki ayrı koldan ilerliyor. Yani mahkeme önüne çıkan danışmanlık yapamıyor, danışmanlık yapan mahkeme önüne çıkamıyor. Divided profession yani ayrılmış bir meslek söz konusu. Dolayısıyla iki mesleğin birbirlerini tamamen ayrı gördükleri yerde ayrı yapılarda e, temsil edilmesinde normal karşılamak lazım. Halbuki bizde öyle bir şey söz konusu değil. Davaya da çıkıyorsunuz, temsilde de bulunuyorsunuz, danışmanlıkta yapıyorsunuz. Dolayısıyla biraz elmalarla armutları ayırmak lazım. Almanya örneğine şöyle geri dönmek isterim. Gerçekten Almanya bütünlüğüne kavuştuktan sonra birçok örgütün kurulduğunu görüyorsunuz. Ama devletle ilişkilerinin hep bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Nitekim Weimar, Nazi anayasası, e, Naziler dönemi vesaire geldiğinde de devletin gayet o mesleğin içerisine karıştığını, oradaki beğenmediği insanları, işte Yahudileri vesaire birçok kişiyi meslekten attığını, e, mes elinin mesleğin üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve ancak Almanya işte işgal, e, savaş bitti, işgal bitti. Kendi e, demokratik anayasasına kavuştuktan sonra bunların daha demokratik bir yapıya dönüştüğünü, dönüştüğünü, evrildiğini e, görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, hiçbir ülkede böyle lineer e, bir e, çizgi izlemiş değil baroların kuruluşu. Her ülkenin e, siyasal geleneğine göre e, şekillenmiş bir şey var. Ona bakarsanız mesela Amerika'da e, Yargıçlar da, savcılar da, avukatlar da aynı baro kuruluşunun içerisindeler. Yani American Bar Association'ın üyesi oluyorsunuz. New York Bar, New York Barosu'nun e, üyesi oluyorsunuz. Her, yani kısaca e, nereden geldiğiniz, nereye gittiğinizi de şekillendiriyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda e, çok, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru yine Osmanlı'daki bir takım ticari faaliyetler, e, le, kurulmuş bir meslekten aslında bahsediyoruz. Yani o e, konsolosluk mahkemelerinde e, avukatlık yapan e, başka ülkelerin vatandaşlarının Osmanlı'ya geldiğini, burada avukatlık yaptığını görüyorsunuz ama kendi içinden de e, avukatlık yapan, bugünkü anlamıyla iletemiyorsunuz. Çünkü öyle bir hukuk fakültemiz yok. Yani en fazla arzuhalciniz var. Zaten kadı sisteminin olduğu bir yerde e, savunmayı da o yapıyor, iddiayı da o yapıyor. Avukata gerek kalmıyor. Ne zaman ki Osmanlı'da batı ile ticari ilişkiler e, çerçevesinde bir takım değişimler dönüşümler başlıyor. İşte o zaman bugünkü anlamıyla bir mesleğin ortaya çıktığını e, görmeye başlıyorsunuz. Her ne kadar eğitimi vesairesi bugünkü anladığımız anlamda değilse ve Osmanlı'nın son döneminde bir meslek örgütü oluşturma çabası olduğunu, batıdakilere bakarak işte birtakım düzenlemeler elde etmeye çalıştıklarını, tarifeler ücretler getirmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Ama aslında hukuk mesleğinin kuruluşu tamamen bir cumhuriyet projesi. 1925 yılında Mahamat Kanunu denilen yani avukatlık kanununun ilk defa çıktığını görüyorsunuz. İlk defa bir meslek oluyor Ve o zamanki e, gelişmelere baktığınızda e, hukuk fakültesi İstanbul'da var ama İstanbul'daki hukuk fakültesi son derece gelenekçi bir e, yapı sergilediği için Ankara'da sıfırdan e, bir hukuk fakültesi kurulduğunu ve buradaki e, öğretim üyelerinin de CHP'li milletvekilleri olduğunu, CHP'li hukukçu milletvekilleri olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla en baştan ve, e, mesleği kuran, onu yönlendiren, ona bir takım misyonlar yükleyen bir yapı söz konusu. Bu tabii seneler içerisinde değişti, bağımsızlık geldi, şudur budur. Yani çok vakitten dolayı çok fazla giremiyorum. Bugünkü e, delege vesaire sistemini de değerlendirmeye vakit ayırmak istediğim için. Ama Türkiye'de de sonuçta e, devlet eliyle kurulmuş, devletten bağımsızlaşmak için özellikle çok partili dönemde mücadele vermiş, bağımsızlığını elde etmiş ve şimdiki gibi e, büyüdüğü bir noktaya e, gelmiş durumda e, hukuk mesleği. Şimdi bu e, şeye baktığımızda, e, getirilmek istenen tasarıya baktığımızda e, bir kere şunu da söylemek lazım. E, bu delege sisteminin... E, her bir baroya eşit temsil meselesi barolar içerisinde herhalde yani siz benden daha iyi biliyorsunuz daha uzun süredir meslekli olduğunuz için bu çok uzun yıllardır söylenen bir şey. Yani her baronun eşit bir temsile sahip olması gerektiği. Şimdi eşit temsil tabii ki de bir demokratik bir şey. Herkesin eşit oy hakkına sahip olması. Ama nüfusla temsil arasında da bir denge bulmanız lazım. Yani yüz barası olan bir yerle 49 bin e, e, üyesi olan bir İstanbul barosu tabii ki de aynı şey değil. Yani bir denge bulacaksınız. E, bunun konuşulması e, gerekiyor. Bu delege sisteminin İstanbul, Ankara, İzmir'e öncelik vererek Anadolu'daki diğer baroları marjinize ettiği e, uzun zamandır... Ee, söyleniyordu. Üç büyüklerin e, birçok şeyi dikte ettiği söyleniyordu Ama bu da değişti Türkiye'de. Yani e, Anadolu'daki barolar da yani Anadolu baroları vesaire çok hoş bir tabir olmayabilir. Kendileri kullandıkları için söylüyorum. E, onlar da kendi seslerini çıkartıyorlar. Onlar da e, bir takım e, oluşumlar, işbirlikleri vesaire içerisinde oluyorlar. Dolayısıyla bu da e, değişiyor, dönüşüyor. Ama şimdi mesleğin bunca sorunu varken ee, sadece bunlarla hiç ilgilenmemek talep yokken üstelik meslek kuruluşu da böyle bir yani önerdikleri şey e, her baro dört delege ile temsil edilsin. Beş fazla her üye içinde bir delege olsun e, şeklindeki evet. bu önergenin. Aslında amacın başka olduğunu net şekilde ortaya koyuyor bence. Şu anda bence bu 5000'den fazla her üyesi olan Beş tane para var. Baktım Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ama çok yakında Bursa ve Adana da olacak. E bunlar kimin elinde? Antalya Hükümet. Antalya. Evet, Antalya'ya <gülüyor> atladım galiba. E bunlar e, tırnak içerisinde kimin elinde? Hükümetin ideolojik olarak e, beğenmediği e, yönetimlerin e, elinde. Şimdi e, burada yapılmak istenen şey çok net bir şekilde talep olmadığı halde e, bu baroların ee, hükümetin en başarısız olduğu alanın herhalde yargı ve adalet ve hukuk devleti olduğunu söylersek e, çok büyük bir yanlış yapmış olmayız. E, bu alanda e, haklı olarak eleştirilecek e, projelerine e, ya da e, fikirlerine yapmak istediği şeylere karşı çıkmak. E, görevlerinden dolayı bunu zaten onları ilgilendiren bir şey olduğu için e, tabii ki de karşı çıkacaklar. E, bu eğer e, siyaset yapmaksa evet tabii ki de yapacaklar çünkü siyaset sadece siyasal partilerce yapılamaz. Yani e, bir meslek grubunu siz cumhuriyete destek olsun diye kurup yönlendirip görevler verip ondan sonra tamam artık misyon tamamlandı sen şimdi yerine otur siyasetle uğraşma e, demeniz gerçekçi bir şey değil deseniz de kurumlar ve kişiler tarihsel misyonlarını bir yana alıp hadi tamam ben artık balık tutacağım. Demezler. Dolayısıyla yaşadığımız çatışmalardan bir tanesinin bu e, size anlattığım korporatist yapıyla ilgili olduğunu düşünmekle birlikte aynı zamanda tarihsel sosyal e, böyle bir yanı olduğunu da açıkçası düşünüyorum. Diğer yandan e, bu e, bu yapıyı besleyen sosyoekonomik gerçeklikleri de hiç dikkate almıyor bence bu. E, önerilen tasarı her şeyden önce her sene mesleğe binlerce insan giriyor. Binlerce yani sırf İstanbul Barışına bile her sene yanılmıyorsam 3000 kişi katılıyor değil mi Aynur? Yani ilk altı ayda o kadar olmuş 46 bin resmi rakam yıl sonunda evet. şimdi Durakoğlu geçen gün 49 bin lafını filan gözetti. Evet. Korkunçtur tamam, insan mı? Evet bu şimdi ne demek? Her şeyden önce e, meslek sürekli gençleşiyor demek. Gençlerin ihtiyaçları ve öncelikleri e, bu iktidardan çok yana görünmüyor. Onun ötesinde genç avukatların ihtiyaçları ve öncelikleri ki, ki onlara da bir şeker uzatılmış burada. İşte varoluk aidatınızı e, yarı oranda e, İlk ödeyebilirsiniz. İlk 5 yıl için indirim. Evet ediyor. çok güzel peki eyvallah. E, bir de cübbe ama... var İdilciğim bir de cübbe var. Evet, ürünün içerisine şunu giyin, bunu giymeyin. Ta tamam, çok güzel, peki. E, ama yani bunlar bu mesleğin e, gerçek anlamdaki sorunlarına e, yönelik e, şeyler değil ve gençleri de e, tatmin edebilecek şeyler değil. Çünkü gençler özgürlük istiyorlar. E, gençler e, gelecekleriyle ilgili ekonomik kaygı taşımak istemiyorlar. Bu düşündüğünden değişiklikler <gülüyor> hiçbir şekilde bunların yolunu açma yolunda olmadığı gibi e, tersini... E, yapmaya e, aday diye düşünüyorum ve e, son yıllarda gördüğümüz işte köylerin büyük şehirlere katılması, efendim e, cumhurbaşkanlığı sisteminin e, getirilmesi vesaire gibi 2-3 sene içerisinde e, iktidarın e, işine e, istedikleri kadar yaramayacağını e, düşündüklerini görmeleri gibi bu projenin de e, öyle bir e, sonucu olacağını düşünüyorum. Amacın avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmeye yönelik olmadığını düşünüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Barolar sıklıkla siyaset yapmakla suçlanıyorlar. <gülüyor> Siyasi olanla hukuki olan arasında böyle bir çizgi çizilebileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Hı, onu soracaktım e, Bu örneği de. hep vereceğim, hep veriyorum. E, ana dilde, e, bir zamanlar bu çok tartışılan bir konuydu, ana dilde savunma. Şimdi ana dilde savunma bir haktır, eyvallah. Ama ana dilde savunma hakkının e, bir ülkede olumluğu, olup olmayacağı siyasal bir konudur, siyasal bir meseledir. Dolayısıyla bir şeyi böyle bu sadece hukuk tarafını tartışalım, siyasal yanına tartış konuşmayalım gibi bir şey söylemek e, bence e, hiç gerçekçi değil. Hukuk gibi siyasetle bu kadar iç içi olan e, bir mesleğin böyle biz aman yeşil pasaportlarımızı alalım, kenarda oturalım, sesimizi de çıkartmayalım e, böyle bir şeyin e, mümkün olduğunu, ne tarihsel anlamda, ne mesleki anlamda, e, ne de Türkiye'de hukuk mesleğinin bugüne kadar sergilemiş olduğu e, karakter anlamında gerçekçi olmadığını e, düşünüyorum. Ha e, geçmiş yıllardaki adli yıl açılış Konuşmalarına bakıp orman yangınlarından Kıbrıs meselesine kadar her tür siyasal alanda konuşma depremler. yapmak şart mıydı diye depremler evet sorabilirsiniz e bence şart değildi e, bunun da bir e, bence e, limitini herkesin kendisinin e, çizebilmesi de e, anlamlı olur e, diye düşünüyorum açıkçası evet, çok son minuta 115. cumhurda e, var bir de 10 yerine 25 var olan üstü genel kurulu biliyormuş. Ona dikkat etsiniz mi? Ses gitti. Bit, e, ses gitti. Bir daha söyler misiniz? 10 e, yerine 115. madde e, e, yapılan değişiklikte 10 yerine 25 baro e, istemiyle barolar birliği olan bir süreden kula gideceği. Yani evet. Onca sorun varken demin sözünü yani, ettiğiniz evet. gibi eğitim, ekonomik sorunlar. Evet. Olağanüstü Genel Kurulu nasıl yapılır? Bu da zaten bu ıı, tasarının, teklifin ıı, yapılmasının nedenlerinden birini gösteriyor. Evet, 70 evet. Yakın zamanda yaşadığımız dava açma idare hmm. mahkemesinin verdiği yürütmenin evet, durdurması evet, kararı ile ilgili. şeyi söylüyorsunuz değil mi? Evet. Onunla doğrudan bağlantılı. Bir de şöyle zamanımız doldu uyarıyı aldık Selahattin Bey'den sağ olsun. Hem barolar siyasetle uğraşmasın denip evet. hem de stajyere ve avukata bir baro seçmesini isteyerek sürece dahil edileceği edileceğine ilişkin bir düzenleme aslında hayatın olağanlık içinde 23 yaşına gelmiş meslek seçen bir kişinin siyaset uzak olarak bir seçim yapmayacağını da düşündüğünüzde ne kadar samimi. Ayrıca tartışılması gerekiyor tabii ki. E, mecliste en çok temsil edilen meslek grubu avukatlardır. Yani bu e, batıdaki demokrasilerde de böyle. Türkiye'de de böyle. E, yani Unutuyorlar mı? Bundan kurtuluş Efendim, oraya gidince unutuyorlar bunu katıldıkça. E yani şimdi hani dedik ya baro bir siyasal temsil yapısı değil, mesleki temsil yapısı. E, siyasal parti de bir mesleki temsil yapısı değil, tam tersinin siyasal temsil yapısı. E, Çoklar o yüzden. Kafesten kurtuluş yok, süremiz doldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ediyorum. Edilhanım çok sağ teşekkür sağ. ederiz. Rica Sonra ederim. Devam ben bitmedi. Ederim Devamı için. olmalı. Öyle mi? Peki. Evet bence bence de olmalı çünkü hakikaten e, avukatların ortaya çıkışı baroların ortaya çıkışı ticari ilişkiler bu çok olan ama e, hakikaten anayasadaki bazı hatların yaşama geçmesi ceza kanundaki devlete karşı suçlarla e, ilgili açılan kamu davalarına baktığımızda e, hakikaten avukatlar zorunlu olarak siyasetle ve hukukun siyasetiyle uğraşmak zorundalar. Bunu bir başka programda İdre Hanım'la konuşmak isteriz doğrusu. Tamam çok Hınlıyorum. sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. E, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere e, tüm izleyicilerimize ve bir, hep bizim kahrımızı çeken Selahattin Çolak arkadaşımıza teşekkür edelim. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.